İslam Devleti'nin Arap Yarımadası üzerindeki hakimiyeti. Tebük Savaşı ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan devletin harici sınırlarını emniyet alırken diğer taraftan düşmanlarının kalplerine korku salmıştı. Bundan sonra İslam davetini Arap Yarımadası'nın dışına bütün dünyaya götürme planını Müslümanlara sundu. Tebük Savaşı sona ererken Arap Yarımadası'nın güneyinde Yemen, Hadramut ve Umman gibi yerler Müslüman olduklarını ilan etmiş, İslam Devleti'ne itaat etmeyi kabul etmişlerdi. Hicretin 9. senesi girerken her taraftan İslam'a girdiklerini ilan eden arka arkaya birçok heyetler geliyordu. Böylece bütün Arap Yarımadası'nda İslam Devleti'nin egemenliği tamamlanmış ve Rumlar tarafından yapılacak savaş girişimlerinden emniyet hasıl olmuştu. Geriye şirkleri üzerinde devam eden müşriklerden başka hiçbir kimse kalmamıştı. Yarımada'nın hepsi Resulullah'a itaat etmeyi ve İslam devletinin hükümlerine boyun eğmeyi kabul ederken orada hala Allah'tan başkasına ibadet eden müşrikler bulunuyordu. Onlar kendi hallerine mi bırakılacaklardı? Allah'ın evi etrafında birbirleriyle çelişkili iki ibadetin bir arada yapılabileceğinin cevazına yer verebilecek miydi? Bunlardan biri Kabe'deki bütün putların yok edilmesi, diğeri ise orada yıkılan putlara ibadet edilmesi. Halbuki bütün Arap yarımadasında şirkin her çeşidinin yok olup ortadan kaldırılması gerekirdi. Bu Kabe ile müşriklerin ilgisini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Tebük savaşından ve Ebu Bekrin hac emiri olarak Mekke'ye gitmesinden sonra Tevbe suresinin indiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi halka hitap etmek için onlara elçi olarak görevlendirdi. Hazreti Ali onlara gitti. İnsanlar Mina'da toplanınca bir tarafını Ebu Hureyre'yi alan Hz. Ali halka şöyle seslendi. Allah ve Resulünden anlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. ayetinden şu ayeti kadar okudu. Hepinize karşı savaşa girdikleri gibi siz de bütün müşriklere karşı savaş ediniz. Biliniz ki Allah muttakilerle beraberdir. Bu ayetleri tamamıyla okuyup biraz durduktan sonra halka şöyle seslendi. Ey insanlar! Hiçbir kafir cennete giremez. Bu seneden sonra hiçbir müşrik kâbeyi tavaf etmeyecektir. Kabe çıplak olarak da tavaf edilmeyecektir. Peygamberle bir ahde olanlara ahitleri bitinceye kadar ahitlerindeki maddeler uygulanacaktır diyerek halka bu ömürleri ilan ettikten sonra herkesin kendi memleketlerine dönmeleri için 4 ay müddet tanıdı. Bu dört aydan sonra artık hiçbir müşrik, çıplak olarak Kabe'yi tavaf edemeyecekti. Böylece İslami akide esaslarına dayalı İslam Devleti'nin kurulması ve son sure olarak inen Tevbe suresi ile müşriklere cezanın konulmasıyla Arap yarımadasına Allah'ın emri tamamlanmış oldu. İslami olmayan her fikrin ortadan kaldırılması, İslam Devleti'nin gücünden başka her gücün bertaraf edilmesi ve İslam davetini bütün dünyaya götürme gücünün hazırlanmasıyla Cihan Şümül İslam Devleti kurulmuş oldu.